Evet. Ah, ah, konuğumuz hattımızda galiba. Hemen yani. bağladık. Evet, evet. <gülüyor> evet, Size de günaydınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Yıldız Günaydın. Teknik Üniversitesi'nden e, profesör Profesördü. değil mi? Asuman Türkün. Evet. E, evet. şehir planlama bölümünden bugün 17 Ağustos'un yıl dönümü sebebiyle İstanbul'da kentleşmeyi konuşacağız. <gülüyor> Aa, ancak bir iki dakika sizi bekletelim Asuman Hanım çünkü evet. E, evet, bir... genel olarak böyle 17 Ağustos e, depremi sonrasında tabii biz ağırlıklı olarak e, elbette e, bütün bu e, kentlerin, konutların e, aslında nasıl e, güvensiz olduğuyla işte sigorta sisteminin ne kadar zayıf olduğuyla ilgili konuştuk. Tabii binlerce insan hayatını kaybetti 17 Ağustos Marmara depreminde. Şimdi tabii bazı rakamları önce hatırlayalım ki yani bundan sonraki konuşmamız da ağırlıklı olarak tabii bu kent meselesiyle ilgili devam edecek. Şimdi Marmara depremi... Aslında merkezinden uzak şekilde İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Eskişehir ve hatta Zonguldak kentlerine kadar yayılan bir etkisi oldu bu depremin. Sadece İstanbul'da 3030 yapının ağır hasar gördüğü şehir plancıları odasının istatistiklerinde var. Merkezi Kocaeli Gölcüktü bu depremin. 17.480 kişi hayatını kaybetti. Deprem sonucunda 66.500 e, civarında ağır hasarlı bina e, olduğu tespiti var. Yine 66.700-800 civarında orta hasar, 80.000 civarında da konutun hafif hasara uğradığını yine kayıtlara geçmişler. Tabii Marmara depreminin üzerinden 17-18. yılı bu yıl. Tabii hala daha son derece plansız, programsız, denetimsiz, bilim dışı kentlerde, konutlarda yaşadığımız bir gerçek bu konularda çok sağlam. Ee, geleceği dönük orta vadeli uzun vadeli planlamaları yapılmış hala daha bir kentleşme e, programlarımız yok. Tabii çok fazla eleştirilen diğer bir de yine e, deprem gibi afetler sonrasında e, toplanma alanı olarak belirlenmiş yerlerin e, işte AVM gibi çeşitli yapılaşmalara e, açılmaları e, şu anda hatta e, sadece İstanbul'da afet toplanma alanları e, 9 belediyene sitesinde e, gözüküyormuş. Bunlar Ataşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Şişli ve Ümraniye. E, 39 ve? belediyeden sadece 9'unun toplanma alanı e, internet sitelerinde e, belirtilmiş vaziyette. 488 toplanma alanından yani bu acil eylem planında... 2011-2001'de hazırlanan hı hı. acil eylem planında 488 toplanma alanı tespit edilmiş. Onlardan geriye kalan 77 tane. Evet aslında belki onların da şu anda çok akıbetini bilmiyor olabiliriz. Evet. Evet şimdi biz şöyle kısa bir derleme yaptıktan sonra Asuman Hanım sözü size verelim. 99'dan bu yana ne gibi çalışmalar oldu? Biraz oradan tarihsel süreç özetleyerek gelebilirsek bir değerlendirme alalım sizden. Merhaba herkese. Ben de dün şöyle bir internette orada burada gezinme yaptım. Dün zaten bir iki açıklama oldu. Bir İstanbul Kent Savunması'nın taleplere yönelik bir açıklaması oldu. Bir de TMMOB'nin Farklı odalar bir açıklama yaptılar. Aslında orada da bütün bu yıllar içindeki özeti sundular. Neler yapıldı, neler yapılmadı. Mesela neler, 2001'de hakikaten bir acil eylem planı yapılmış. Hani O zaman da eksikleri olduğu düşünülüyordu ama ciddi de bir takım... Ee, önerilerde bulunulmuş yapılması gereken işte toplanma alanlarıyla ilgili onların sayıları tespit edilmiş, yerleri tespit edilmiş. Onun dışında mesela acil ulaşım yolları da tespit edilmiş. Ee, bunlar e, ciddi sayıda e, acil ulaşım yolu tespit edilmiş. Bu da ne kadar kaç gibi e, 576 cadde ve sokak birinci derecede acil ulaşım yolu tespit edilmiş. Aynı zamanda işte mahalle müdahale aracı konteynerları, mahalle bazında örgütlenme gibi bir takım somut çözümler getirilmiş. Fakat aslında çok da doğru teslimler de yapılmış 2001'de. Evet. Fakat daha sonrasında uzun bir süre buna ilişkin herhangi bir çaba görülmedi. 2011 yılında AFAD Başkanlığı koordinasyonunda... Yüzden fazla paydaşla birlikte bir ulusal deprem stratejisi ve eylem planı hazırlanmış. Ee, ve burada da yani aslında e, tespitler yine doğru. E, işte, ekonomik, sosyal, çevresel kayıpları önlemek, etkilerini azaltmak, depreme dirençli yaşam çevreleri oluşturmak gibi ilkeleri olan e, bir eylem planı hazırlanmış. Sonra da 2015 yılında AFET müdahale planı adıyla bir plan hazırlanmış ve hatta e, çok daha hazırız diye ilan edilmiş e, fakat e, bütün bu süre içinde evet bir eylem planı hazırlanmış bir plan e, e, bir şekilde e, müdahale planı hazırlanmış fakat ortaya çıkan manzaraya baktığımızda Elimizde gerçekten e, bir iki veri dışında sizin de söylediğiniz mesela onu artık hepimiz gözümüzle de görüyoruz zaten bunların tespitte hani ilan edilmeden de yapabiliyoruz mesela toplanma alanlarından ciddi bir eksilme e, 470 Hı -hı. diyen var 400 480 diyen var e, hakikaten 77 tane kalmış e, bu mesela yollar incelendiğinde bu cadde ve sokakların çoğunluğunun şu anda otopark olarak İspak'ın denetiminde olduğu görülüyor. Yani bu toplanma alanları olsa bile kalanlara, kalanlar için 2 milyonluk bir kişiyi barındırmak üzere bir plan yapılmış. Fakat o yollar, bu transfer yolları olmadığı sürece buraya nasıl ulaşılacak onlar belli değil. Gibi yani çok ciddi sorunlar var yani ilkesel olarak bunları saptıyorsunuz ama e, neler yapıldığına gelince bununla ilgili çeşitli kurumlardan kamu kurumlarından e, gelidilerden bilgi almakta mümkün değil bilgi verilmiyor afak hı hı. E, bu somut bilgileri aktarmıyor herkes bundan şikayet ediyor yani bilgi alamamakta. Evet. Dolayısıyla da bu eylem planlarında görülen şeyler mesela orada çok öne çıkarılmıştı. İşte kamu binalarının güçlendirilmesi, hmm. işte hastane gibi, okul gibi. Onun dışında işte viadikler, alt geçitler, bütün bunların dayanıklılığı ne ölçüde sağlamlaştırıldı, bütün bunlarla ilgili aslında bilgimizin olması lazım ama. Hiçbir konuda e, somut ve bilgimiz yok. Yani durumumuzu bile bilmiyoruz. Peki bütün bunlardan yani katıra... sorumlu olan kim? Yani bütün bu kamu kurumlarına farklı farklı kurumlar mı yoksa tek bir çatının altında mı e, bütün bu sorumluluk? E, Valla AFAD e, önemli. E, AFAD başkanlığı. E, fakat hani dün benim dinlediğim kadarıyla da bütün işte e, odaların başvuruları var, bilgi talepleri var. Ee, ve hani bilginin aktarılmadığı söyleniyor. Ben doğrudan kendim han müracaat etmedim ama zaten bireysel kurumlar müracat ediyor hani o bilgiye sahip sorumlu kurumlar müracat ediyor e, AFad olduğunu düşünüyorum bunun AFAD koordinasyonunda diğer kurumlarla, hani belediye ile kaymakamlıklarla ilişki halinde zaten AFAD bütün bu planları hazırlıyordur evet. çünkü birlikte zaten evet. hareket etmek zorundalar ee, ...buradan bilgi alınamıyor. Yani somut bilgi açığımız çok büyük. Evet, yani hesap dışında... verilebilir, şeffaf evet. bir sistem uygulanmıyor e, evet, anlaşılan o ki. Kesinlikle. Asuman Hoca, ben bir o... size bir de şöyle bir şey sormak istiyorum. Yani şehir plancasısınız. Ee, bu arada hani İstanbul zaten büyük bir e, inşaat, inşaat ve emlak, rant alanıydı. Bu son ha. yıllarda iyice e, artık hani... Nasıl bir hız, hızına yetişemeyeceğimiz bir şekilde bir e, yapılaşmaya gidildi. Ve bu arada da hem ba bazen e, riskli alan ilan ederek, bazen kentsel dönüşüm e, diyerek bir takım yerler dönüştürülmeye başlandı. E, yeni inşaatlar yapıldı vesaire. Benim en çok merak ettiğim şey şu. Bu yeni yapılan yerlerde... Ee, gerçekten depreme dayanıklılık konusunda gerekli e, denetimler e, yapılıyor mu? Gerekli standartlara uyuluyor mu? Bunu kontrol edebilen e, kim? Kontrol edilebiliyor Hı. mu? E, şimdi denetimler yapılması gerekiyor zaten ama e, şimdi daha önce de bildiğiniz gibi yasalar değişti. Bu denetim ya da odalar çok uyardı bunu. İşte bu sadece deprem değil, başka tür afetlerde de yani bir işte maden sahalarıyla ilgili Somada neler olduğunu biliyoruz. Denetim firmaları, o e, yapan denetim firmaları, kamu evet bunlara yeterlik veriyor ama bu kişiler o özel firmalardan, inşaatı yapanlardan ya da işte ne bileyim maden sahalarını işletenlerden zinden e, para alıyorlar. Yani bunların. Bağımsızlığı şu anda yasalarla ortaya çıkmış durumda ciddi sorgulan sorgulanması gereken bir durum. Dolayısıyla denetimlerin ne kadar iyi yapıldığını inanın bilmiyoruz ve ortaya çıkan olaylardan da çok iyi yapılmadığı e, görülüyor. Yani bunu senelerdir odalar söylüyorlar bu denetim firmalarının bağımsız olması konusunda ayrı bir e, komisyon olması konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Siz bir ücret ilişkisi içinde bulunuyorsanız işverenle yani evet. o işi yürütenle burada bağımsızlık çok da söz konusu olamaz. Yani evet. hani bu çok somut bir gerçeklik. Şimdi yeni yapılan binaların hani bir mühendislik şeyinin olduğunu hani tahmin ediyoruz. Mühendislik uygulamalarının olduğunu bir denetimin olduğunu tahmin ediyoruz ama onun da dışında ee, bu yapılan binalarda e, inanılmaz yüksek imaj hakları veriliyor. Yani Hı iyiyorsunuz İstanbul'da noktasal olarak çok ciddi imar hakları arttırılıyor. Evet. Onun dışında bu dönüşümlerin gerçekleştirilebilmesi için hani bir tür müteahhit bayını ortaya çıkarabilmek için yoğunluk artışları ortaya çıkıyor ve bunun da, ve ciddi bir betonlaşma var. Yani e, bu işte e, mevcut mülk sahiplerine bu konutları e, bir şekilde e, sağlayabilmek adına. Ve de bir pay çıkarmak adına bu imar haklarının ciddi biçimde arttırıldığını, yani bu ne demek oluyor aslında? Yoğunlukların çok ciddi biçimde arttırılması oluyor. Ve bütün yeşil alanların, yani görüyoruz bir bahçesi olan bir apartmanın bütün o bahçesinin betonlaşıp alt, altının, otopark olarak değerlendirildiği ve hani suyun toprağa kavuşma alanlarının giderek yok olduğu bir ciddi bir betonlaşma ile karşı karşıyayız. Yani bu evet. deprem e, meselesinde bunlar e, da bir kaçış olsa bile bu sefer İstanbul'da gördük ciddi sel felaketleriyle karşılaşıyoruz. Evet. Yani suyun toprağa karışacağı Alan kalmıyor. Evet tam bu aslında söylediğinizle ilgili hemen çok önemli bir örnek var elimde. Hemen onu söyleyeceğim. Evet. Şimdi bu 1999 Gölcük depreminde en fazla binanın yıkıldığı ve ölüm ovası olarak anılan Hacı Mehmet Ovası. Burada TOKİ 2006 yılında iki kat imar izni varken buraya dört katlı konutlar inşa etmiş. Ve yine aynı şekilde bunun gibi bu tarz hem deprem riski olan hem e, dere yatağı e, yani deprem sırasında sıvılaşma riski olan e, bir takım dere yataklarına ve dolgu alanlara da yine aynı şekilde Tokyo öncülüğünde yapılaşma izni verilmiş yani aslında bütün bunlar hani biz denetimden falan bahsediyoruz ama tamamen aslında bu yani denetime bu, gelene kadar zaten yanlış kadar zaten devlet eliyle biz bu binaları <gülüyor> yapıldığını evet. görüyoruz yani evet, evet. Yani aslında her şeyin de çaresi var. Yani bu dönüşüm, yani yıllarca biliyorsunuz deprem vergisi toplandı ve hmm. bu vergiler aslında bunlar için kullanılmak üzere toplandı. Yani e, biz demiyoruz ki devlet hani hibe etsin, bütün kaynaklarını bu alana mutlaka hepimizin bir şekilde bu dönüşümde katkıda bulunmamız lazım. Yani işte riskli e, binamız varsa, riskli bir bölge ise... Bütün bunların dönüşümünde vatandaşların da tabii ki bu e, kendi mali güçleri çerçevesinde bu işin içinde olacaklar. Ama devletin bu işi kolaylaştırıcı ve vatandaş üzerine bütün yükü bırakmadan bu işi çözmesinin aslında araçları yaratılmaya başlanmıştı. Yani o toplanan vergiler hem bu kamu binalarının, ...işte biyadüklerin yani bu kamusal alanlardaki tehlike yaratan, herkes için tehlike yaratacak olan bunların sağlamlaştırılması için kullanılacaktı. Biz de bu kentsel dönüşümlerde, örneğin şu anda hani tek çıkar yol şu gibi görülüyor. E ne yapalım buraya müteahhit girecek, bunun için de bir pay arttırmak lazım. Yani kimi zaman hatta müteahhitli bir yere çekmek için aşırı iman hakları veriliyor. Yani bu aşırı inmarak ya yani şey e, binalar, beş katlı binaların olduğu yerleri görüyorsunuz, on üç katlı, on beş katlı, yirmi katlı gökdelenlere büyük binalara dönüşüyor. Şimdi şeyi zaten bilmiyoruz, denemedik. Yani bir e, çok şiddetli bir deprem olduğunda, bunu tabi inşaat mühendisleri daha kolay, daha iyi cevap verecektir. Bu yüksek binaların bu deprem karşısında nasıl davranacağını bilmiyoruz açıkçası. Evet. Yani bu kadar çok sayıda yüksek bina yapılıyor. Bunların salınımları ne olacak? Yani biz çok şiddetli bir depremden söz ediyoruz çünkü. Evet. Bu kadar yoğun olması ne olacak? E, buralardan e, ne bileyim yıkılmasa bile düşen parçalar bütün o yolları kapattığında ne olacak? Yani bütün bunlardan haberdar açıkçası Hı -hı. bilmiyoruz yani çok ciddi bir bilgi eksiğimiz var Evet bu 2014 ee, yılında, yılında Evetimiz 2000... e, biraz evvel söz ettiğim sürekli yoğunluklar arttırılarak bu dönüşümler yapılıyor ve tek tek bina ölçeğinde bu dönüşümler yap yapılıyor Dolayısıyla da o bina ölçeğinde yapıldığında o bit betonlaşma son haddinde devam ediyor Halbuki bunların bina... Aslında değil daha bölgesel olarak planlanarak yapılması işte her ilçe için depremde toplanma alanlarının düşünülerek bunların planlanması gerekiyor. biz de bu yoğunluk artışına örneğin gitmeden devlet şunu kullanabilir yani toplanan vergilerden bu deprem vergilerden zaten maksat oydu bu yoğunluğu arttırmadan bu dönüşümlerin nasıl yapılabileceği konusunda bir takım modeller üretmesi lazım. Yani müteahhit payı o zaman devletten çıkacak mesela. Yani devletten beklenen <gülüyor> biraz, biraz imkansız bir şeyden bahsediyorsunuz. <gülüyor> Şimdi <galiba. gülüyor> aslında siz devletten çıkacak diyorsunuz. 2014 evet. yılında bir grup gazeteci Mehmet Şimşek'le bir araya geldiğinde deprem vergilerinin nereye harcandığını söylemişti. Tabii. Bunun Öğrencim... 74 milyon lirasının duble yollara ve kara harcandığını söylemişti. Yani i̇şte ya arada bizim yani, evet. Bunlar için bir hazırlık yapıldı, parasal kaynaklar oluşturuldu. Yani insan. Hakikaten e, kendini aldatılmış hissediyor. Yani bu kadar sene hepimiz bunu ödedik. Evet. Ve hepimiz için daha yaşanılabilir çevreler oluşacak diye herkesin bu 99 felaketinden sonra. Herkes bunu e, hiç şikayet etmeden yaptı. Fakat sonrasında gerçekten bu kadar yıl içinde... Ee, ...ne kadarının yapıldığını bile bilmediğimiz bir takım dönüşümler oluyor hmm. kentlerde. Yani ne, ne kadarı sağlamlaştırıldı, ne kadarı gerçekten deprem için düşünerek yapıldı. Ve hala aslında 18 yıl öncesinden çok da öteye gidebilmiş değiliz. Yani Hatta öyleydi. belki bu kalabalıklaşmayı ve yoğunlaşmayı göz önüne alınca... ...aslında Aha. biraz daha kritikleşti e, durum daha kritikleşti. denebilir. Tabii ki çok daha kritik hale geldi... Çok daha fazla insanı bir yerden bir yere ya da çok daha böyle sıkışık bir alanda barındırmak zorundasınız, taşımak zorundasınız. Böyle bir gerçekliğimiz var ve evet. hala hakikaten bu çok söylemiyor hani tekrar gibi olacak ama bütün bu kentsel dönüşümlerin biraz evvel de söylediğim gibi bina bazında noktasal dönüşümlerin çoğunun çok büyük bir kısmının aslında deprem riski olmayan alanlarda olduğunu görüyoruz. Ve daha çok hani zant değeri yüksek alanlarda, müteahhitin ilgisini çeken alanlarda bu dönüşümlerin olduğunu görüyoruz. Yani bir tür piyasaya bırakılmışlık var. Hı -hı. O piyasa içinde de e, zantı daha yüksek alanlarda müteahhitler ilgileniyor. Ve gerçekten e, dönüşmesi gereken, deprem riski olan alanlarda çok az dönüşüm olduğunu Hı -hı. görüyoruz. Yani olsa bile bu bahsettiğim türde dönüşümler oluyor. Ama bunun çaresi de şu değil. Yani biz buraya riski alanı ilan ettik. Tamam çıkın biz buraya işte bilmem kaç katlı e, tokiyi sokacağız, binalar yapacağız. Siz de e, işte bunun bedelini ödeyeceksiniz. Yani öyle yerler var ki öyle dar gelirli bir e, mahalleler ya da nüfus toplumsal kesimler var ki bunların böyle bir dönüşüme gücü yetmiyor. Yani o zaman devletin e, bir şekilde buralarda gerçekten dönüşüm gerçekleştirmek istiyorsa e, vatandaşın işini kolaylaştıracak çözümler olması lazım. Yani e, banka borçları deniyor, işte şu kadar yılda ödeyeceksiniz deniyor ama öyle sistemler, öyle sert sistemler var ki hani dar geliri nüfus açısından bu dönüşümü hani başarıyla gerçekleştirmek neredeyse imkansız hale geliyor. Yani e, bir de toplumsal yapıyla düşüneceksiniz. Yani e, deprem evet ama bir yandan da bu depreme yönelik dönüşümler yaparken de yapabilirlikleri göz önüne alan çareler bulacaksınız. O zaman da işte devlet o zaman gerekiyor zaten. Kamusal işte bir takım modellerin çıkarılması, dediğim gibi katkıların sağlanması böyle bir dönüşüm olması gerekiyor. Yani e, dediğim gibi çok daha e, böyle kıyıcı bir e, dönüşümde insanlar da itiraz ediyorlar. Çünkü görüyorlar yani bugünkü evet yaşam koşulları çok kötü. Depreme dayanıksız bölgelerde yaşıyorlar. Ama e, sonuçta ortaya çıkan daha sağlıklı bir çevrede de ki onun da kuşkulu ne kadar sağlıklı olduğu e, yaşama şansı bile olmayacak şekilde dönüşümler oluyor o zaman da insanlar itiraz ediyor yani evet. bu bilinçsizlik de değil aslında bu bir hani gerçekçilik duygusu aynı zamanda evet, zaten evet. o hal sürecinde e, kentsel dönüşüm e, yasasında yapılan değişikle zaten bu riskli alan ilan edilme meselesi e, tamamıyla bakanlar kurulunun e, eline bırakılmış e, durumda yani evet. son evet. derece aslında ranta dayalı bilimsellikten evet. uzak bir takım yani riskli alan ilanları ya da ...uzman grubun e, dahli olmayacak... Olmup, olmadan, yani ...bakanlar karar evet, verecek evet. buna... ...böyle bir durumda var... ...şimdi süremiz daralıyor... ...belki bir iki tane dünyada bu kadar... E, ...belki deprem yaşamış... ...ve e, tekrardan kentleri inşa etmiş... ...belki bir iki şehir örneğinden e, bahsedebiliriz... E, ...süremizde daralıyor ama... Yani ...belki birkaç tane hemen... E, ...kısa kısa not aktarabilirsiniz... E, ...şimdi... Tabii mesela Japonya çok ciddi bir örnek olarak ele alınabilir. Yani sürekli depremle mücadele eden bir bölge ve mesela inşaat sistemleri olarak çok ciddi akılımlar yaptıklarını ve yeni binaları akıllı yani bu salınıma göre yapıldığını görüyoruz. Ee, mesela büyük depremlerde çok büyük yıkımlar olmadığını görüyoruz. Yani mesela bu, bu kadar büyük bir teknoloji eminim ki çok daha e, şey bunların yapılış maliyetlerinin de çok daha yüksek olduğunu tahmin ediyorum. Bu kadar teknoloji kullanılırken. Ee, onun dışında da tabii kent planları e, işte bizdeki gibi olmuyor. Kent planı bir deprem için yani kentlerde açık alanların olması, parkların olması şu bu deprem için toplanma alanlarının olması, yani gerçekten uygulanan e, bilimsel şekilde işte hesaplanmış yoğunluklara göre toplanma alanları, bütün bunların olduğu e, bir plan olması, bütünüyle meseleye bakmak çok çok önemli. Yani biz hala bunu tartışıyoruz. Yani Japonya'da ya da depremle mücadele eden alanlarda, e, binanın ötesinde, bu kent planlarında bu bahsettiğimiz, Eksiklikleri görmüyoruz. Yani bizde mesela planda... E kıyı dolgu alanları sürekli işte e, Maltepe'de yapılıyor, Üsküdar'da yapıldı, Üsküdar'da yapılıyor ve e, belediyelerin ya da işte kamu kurumlarının bunları bir şekilde e, afet toplanma alanı olarak lanse edildiğini görüyoruz. Yani hani hakikaten bunlar komik. Hani tsunami tehlikesinden bahsediliyor. E, hiçbir şeyde depremle e, hakikaten muhatapı deprem tehlikesi olan hiçbir kentte yani ister Bosna olsun İster daha e, e, Daha düşük e, Ülke geliri olan ülkelerde olsun Bu kadar bilinçsizce e, Bir şeyler yapıldığını ben hiç düşünmüyorum Yani bu çünkü Olacak bir şey değil yani siz hem Tsunami'den bahsediyorsunuz Hem de habire kentte dolgu alanlar Yaratıp üstelik bunun da gerekçesini e, Depremde toplanma alanı Afet toplanma alanı ilan ediyorsunuz Bunlar olmayacak şeyler Yani Bunlar bahsedildi. Yani bu kadar toplanma alanı ayrılmışken e, bu, bundan sadece geriye 77 tane kaldıysa bu çok ciddi bir siyasko diyebiliriz. Peki. Planlama açısından bir siyasko olduğunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ee, ederiz pek, Asuman e, Hoca. E, programın da sonuna geldik. Evet, e, son e, siz, siz çok güzel bir şekilde <gülüyor> anlattınız. Son olarak e, dinleyicilerimize e, iletmek istediğiniz bir şey varsa onu da e, alalım sizden. Vallahi aslında bütün bunların sonucunda yani bizim acilen somut şeffaf şekilde bilgi paylaşımına ihtiyacımız var. Hem vatandaşlar olarak hem de ilgili kurumların bu bilgilere ulaşması lazım ki durumumuzu bilelim ve bundan sonraki adımlarımızı daha sağlam atalım. Yani şimdi işte 6.300'ü yeni afet yasası çıkacak deniyor. Şimdi yeni afet yasası çıkacak da bu bahsettiğimiz kriterlere uygun olarak mı çıkacak? Hangi probleme çare olacak? Bütün bunları bütünlüklü bir şekilde tartışabilmemiz için yani bu kenti her bakımdan hem ekonomik olarak, sosyal olarak hem fiziksel olarak yaşanabiliriz. Ekolojik olarak. için Bizim bu bilgilere ihtiyacımız var ki eksiğimizi bilelim. En azından bundan sonra daha olumlu, daha dediğim gibi daha rasyonel adımlar atabilelim. Ben şöyle bitireyim. Peki, evet. çok teşekkür ederiz ee, Asuman Hoca. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden e, Profesör Asuman Türk'ün katıldığı programımıza 17 Ağustos'un yıldönümünde İstanbul'u yapılaşmayı, afet alanlarını biraz konuştuk. Şimdi de veda edeceğiz. İstanbul Kent Savunması bir kampanya yapıyor. Bu arada sizlerin de bilgisine belediye başkanlığına bir dilekçeyle başvurabilirsiniz. Hı -hı. Yani sosyal medyada Hı -hı. İstanbul Kent Savunması diye yazarsanız dilekçeyle başvurun en azından toplanma alanları için evet. bilgi Talep, talep ediz. Evet peki. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekonomi Ekoloji